Yaşında, evli ve dört çocuklu bir ev hanımı olan Yasemin Hanım'ın öyküsüyle geldik bugün ekranlarınıza. Yasemin Hanım hayatı boyunca fedakar ve cephakar bir insan olarak tanımlanmış. Son birkaç aydır tükendiğini ...hissettiği için bir uzmana başvurduğunda hayat hikayesinde göze çarpan detaylar bulmak mümkün. Hem kendi kök ailesine hem eşinin kök ailesine hem çocuklarına evlenip gitseler bile hep yardımcı olur. Ne dertleri varsa daha onlar kendisinden yardım talep etmeden oracıkta bitermiş. Yıllarca yatalak kayınvalidesine de bakmış, torunlarını da büyütmüş, gelini çalışıyor diye onun ev işlerine de koşmuş. Komşularının ne zaman bir derdi, sıkıntısı olsa onlar için adeta can paralarmış. Fakat kendi başı sıkıştığında, yorgun olduğunda, hastalandığında kimsecikler kapısını çalmazmış. Bir düğün, cenaze, nişan veya kutlama olsa orada her şey yolunda gitsin, herkes memnun olsun diye, rahat etsin diye çırpınmış biraz yorulduğunu hissettirse, yakınları yapmasaydım senden kim istedi ki cevabını alırmış. Hayatım insanları memnun etmekle geçti ama ne evlatlarımdan, ne kocamdan, ne akrabalarımdan, ne de dostlarımdan bir takdir, bir teşekkür duymadım diyerek yakınmış. Evet, bakalım bugün uzmanımız aşırı fedakar olanlar için neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim bir adım adım insanla bizler geldik ekranlarınızın başına sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine önemli bir konu, yine bir hayat hikayesine dokunduk. Bugün adım adım insanda. ...güzel bir öykümüz var. Aşırı fedakar olanları konuşacağız bugün. Aşırı fedakarlık ne demek? Fedakarlığın aşırısı hangi boyutta olduğunda... ...biz onu bir sorun olarak nitelendiriyoruz. Evet, bazen de aşırı fedakar olanlar... ...hani depresyonla, kaygı bozukluğuyla, panik atakla... ...ve tükenmişlik sendromuyla uzmanlara, bizlere başvuruyorlar. Ve altını kurcaladığımızda... ...aşırı fedakarlık gösteren davranışları, tutumları oluyor. Peki bunun altında neler yatıyor? Eminim bu konu hakkında... Sizin de merak ettiğiniz çok şey vardır. Bizlere katılabilirsiniz. Şurada gördüğünüz adım adım insan Instagram hesaplarından lütfen bizleri hem takip edebilirsiniz hem yorum yazabilirsiniz hem de başınızın sıkıştığı bu konuyla ilgili bizlere paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz efendim bizlere eşlik edecek olan psikolog ve aile danışmanı Neriman Akyıldız hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasıl teşekkür ]sınız? ederim. Allah razı olsun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet hocam e, malum aşırı feda Fedakarlık diyoruz ama ben şöyle bir tanımla başlayalım. Fedakarlığı herkes biliyor belki ama evet. yine fedakarlık tanım olarak nedir ee, ve aşırı fedakarlık ne oluyor? Bunun ikisini arasındaki ayrımı yaparsak çünkü fedakarlık önemli bir kavram. İhtiyacımız olan herkesin toplumsal olarak da dünya olarak da fedakarlığa ihtiyacımız var. Bizi evet. iliştiren bir yanı da var. Gittikçe ben merkezci olan bir dünya hayatı bizi fedakarlıktan uzaklaştırmamalı ama... Aşırı fedakarlığa da götürüp bizleri hasta da etmemeli. O yüzden evet. önemsiyorum bu konuyu bugün. Fedakarlık evet. nedir? Aşırı fedakarlık nedir? Şimdi fedakarlığın tanımını genelde Türk Dil Kurumu'nun yaptığı açıklamalara göre hep programlarda da söylenmiş olanlar. Bizim bir amaç uğruna veya gerçekleşmesi gereken bir durum için kendi çıkarlarımızdan vazgeçmemiz anlamına geliyor. Bu bazen kendi hayatımızı yaşamaktan vazgeçmek anlamına da gelebiliyor. Şimdi biraz önce söyledikleriniz çok güzel hani ifrat ve tefrit noktaları hani hadis-i şeriflerde de hep orta yolu tavsiye ediyor. Güzeller güzeli. O yüzden ne yapıyoruz? Biz bazen bu güzellikleri gerçekten hayatımızda fedakar, yardımsever, o güzel değerler, unutulmaması gereken bu güzel değerler. Gerçekten hayatımıza güzellikler katıyor ama bunun aşırısı da her şeyin aşırısı olduğu gibi zararlı olabiliyor. Hı hı. Aşırı fedakarlık bizim için pek doğru karşılamadığımız psikolog olarak. O zaman olarak fedakarlık da. evet bizim bir başkası için. Kendi ya bir amaç için. Bir amaç için bir kendi çıkarlarımızdan vazgeçebilmek, onu erteleyebilmek, öteleyebilmek. Evet. Aşırısı davranışlarımıza nasıl yansıyor? Yani aşırı fedakar olan bir Yasemin Hanım'ın öyküsüyle geldik aslında. Biraz Yasemin Hanım üzerinden de konuşabiliriz dilerseniz. Evet. Yasemin Hanım'ın sorunu ne aslında? Yasemin Hanım birçok hanım arkadaşımızın e, yaşadığı sorunu yaşıyor aslında. Yani birçok karşılaştığımız, birçok danışanımda, özellikle hanım arkadaşlarımızda çok rastladığım bir davranış türü bana çok yabancı gelmedi. Bizim hayatımızda da böyle çok insanlar var. Tamam, çok takdir ediyoruz, çok seviyoruz. Başta kendi ablam olmak üzere evin en büyüğü genelde buna maruz kalan. Hmm. iyi yetiştirilme tarzları da, e, hayır diyebilmek sanki kötü çocuk olmak gibi e, iyi e, çocuk olmak için her denileni yapmak hatta denilmeden düşünüp yapmak e, yetiştirme tarzımızda yanlış öğrenmelerde biraz bu var. Ben en büyük ablama buradan büyük saygıyla tabii ki çok takdir ediyorum. Çünkü annem rahatsızdı. Küçüklüğümden beri hep hastaydı. Ve ablam e, annemin de rolünü üstlenerek bizim diğer dört kardeşini büyüttü. Sonra gitti evlendi. Evlendiğinde elti Eltisinin bütün çocuklarını büyüttü. Eltisinin. Eltisinin Altını de beş bakın. çocuğu vardı. Sonra kendi üç çocuğunu büyüttü. Ve sonra tekrar torunlarını, dört tane de torunu büyüttü. Yani diyorum gerçekten çok fedakardı. Hı hı. Kendi hayatından fedakarlık ederek yaptı bunu. Hı hı. Hani bazen insanlar zannediyor ki, o karşıdaki çok kolay yapıyor. Hani çarçabuk yapıyor, kolay, hiç şikayet etmiyor. Ama aslında çok fedakarlıklarla, kendi hayatından, kendi eşiyle olan yaşantısından, kendi mutluluğundan, fedakarlık yaparak. Tabii ki bizim için Ciri çok güzel ama kendi, e, keşke biz de onun için bir şeyler daha yapabilseydik bildiğimiz çok az şey oldu. Hani hep ileride yaparız dediğimiz şeyler vardır ya hep onu ben yanıma almayı yaşlanınca kendime bakmayı hep öyle düşünmüştüm o ama olmadı. Evet. Kaldı. Bu arada evet bunu da söyleyelim. E, hocamın ablasını Aralık ayında Covid'den evet. kaybettiklerini yani. ben de duyduğumda üzüldüm. E, başınız sağ olsun diyorum. Tekrar. Sağ olun. Mekanlı olsun. cennet olsun ama onu evet. canlı yayında burada anarken belki ekranları evet. başındaki insanlar bir Fatiha okuyacak onun ruhuna. Evet inşallah. Güzel anılıyor. Aşırı fedakar evet, bir insan. Evet çok güzel anılıyor. Ama siz bir uzman ama olarak da başka mercekten bakıyorsunuz evet, ablanıza. Ben yani biraz da kendi için mi yaşasaydı? Kendi için de yaşasaydı diye düşünüyorum. Hani biz hep onun için bir şeyler yapmayı amaçladık ama hani bunu yapamadan bize veda edip gitmesi, bizim içimizde kalan bazı şeyler. Hani gerçekten kendi hayatında daha güzel yaşasaydı diye düşünüyorum. Çünkü doğru olan bu. Yani ben... Büyüyüp hani psikolog olduktan sonra hep ona da bunu telkin etmişimdir abla yeter yani kendi hayatında var lütfen hani bizi düşünme falan hani söylediğim çok oldu ama o öyle meta modelleriyle yaşayıp öyle gitti. Hı hı. Çok seviyoruz ama çok da saygı duyuyoruz ama kendisi de yaşa daha güzel yaşayabilirdi mutluydu yani pozitif bir insandı güler yüzlüydü hani öyle çok mutsuz gezmiyordu ama bunun daha mutlu olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun altında yatan şey belki de aşırı fedakar insanları kategorize ettiğimizde onun fedakarlıkları e, görülüyor. Evet, yani takdir, takdir ediliyor. ediliyor. Şimdi bizim evet. Yasemin Hanım öykümüzde ve belki e, ekranları başında yüzlerce insan şu an aynı durumdayım. Yani saçımı süpürge ediyorum, ömrüme heba ettim, kendi kariyerimden vazgeçtim, okumadım ya da çalışmadım. Hı -hı. Her şeyimi aileme adadım, kendi kök ailesi için olabilir, çocuklar için olabilir ama bu hiçbir şekilde bir teşekkür, bir gö görülmedim ben. Hı -hı. E, sanki bunlar benim vazifemmiş ve yapmak zorundaymışım gibi e, bana yansıtıldı diyerek evet. en sonunda bir depresif duygu durumuyla artık bana Evet. bir her o zaman ayrım sanırım evet, kıymet bilemeyeniz bilinmediği evet. zaman evet. daha bir koyuyor insan oluyor evet, kesinlikle hı. ablam sevildiğini biliyordu sayıldığını biliyordu yeri farklıydı bunu biliyordu hı. gerçekten bu yönden e, mutluydu yani hı. hani yaptıklarının karşılığını beklemiyordu ama sevilmek hani bile, o evet hı. saygı duyulmak değerli olmak güzel bir duygu hani bunu iyi hissettiriyordu gerçekten arkadaşları da onu çok severdi. Gerçekten sevilen bir insandı. Bu kadar... Ama bu fedakarlık yapmasa da sevilen bir insan evet. olabilirdi, Heh. olurdu da. Biz işte bunu, bugün bunu evet. anlatacağız. Yani acaba sevilmek için bu kadar değer çaba. görmek için onaylanmak için sürekli bir de Hı -hı. sürekli ver ver ver nereye kadar? Şimdi alma verme dengesi çok önemli bir şey. Evet. Tamam vereceğiz, evet yardımlarımızla ne geliyorsa elimizden sevdiklerimize çevremize ama hiç alın yoksa. Evet. Ruhsal anlamda bir doyum da yoksa, maddi manevi bir e, geri bildirim alamıyorsak, orada gerçekten bir sorun var artık, durulması gerekiyor diye düşünmesi gerekiyor sanırım izleyenlerimizin. Evet, bence de. Evet. Peki e, aşırı fedakarlık, biz evet. ablanızı yad etmiş olduk, evet. evet, evet. Peki genel itibarıyla aşırı fedakarlık bir rahatsızlık mı? Bu ne şimdi, zaman patoloji olur? Şimdi e, aşırı fedakarlık hani biraz önce söylemiştim ifrat ve tefrit çok çok bencil insanlar da e, çok çok fedakar insanlar da aslında e, ifrat boyutuna gitmiş oluyor. Yani diğeri de tefrit olmuş oluyor ama orta yolda yani şöyle bir şey e, dozu ve sürekliliği hani bu artık süreklilik kazanmışsa insanlar bazen gerektiği zaman gerektiği yerde ve gerektiği kadar yani e, vatanımız için, çocuklarımız için, ailemiz, kardeşlerimiz için yardım yapmış olabiliriz, fedakarlık yapmış olabiliriz mutlaka. Hepimizin hayatında bu güzellikler var ama bu sürekli hale gelmişse ve bizim artık hep görevimiz haline gel gelmeye başlıyor. Ve e, dozu da çok fazla oluyor ve yaşama, kendi yaşamımızdan vazgeçmiş oluyoruz. Yani bu aşamada gerçekten patolojik bir durum oluyor. Ama rahatsızlıktır diyemiyorum. Hani şöyle bir şey, e, rahatsızlık. Dan ziyade rahatsızlığa yol açan Güzel. Bir, bir semptom. Bir neden o zaman. Evet neden ee, bir kısım rahatsızlıklarda sadece semptom hmm. olarak görülüyor. Hmm. Hani o kahve dediğimiz takıntı bozukluklarında sanki yapmazsam bu işi, bunun için yapmazsam benim veya sevdiklerimin başına kötü bir şey gelir takıntısıyla yapıyorsa eğer o zaman bir rahatsızlığın belirtisi olabiliyor. Hmm. Hani bunu yapmayı kendini zorunlu hissediyorsa hmm. etik değerlerden farklıysa. Ee, o zaman bir rahatsızlığın semptomu olarak görülebiliyor ama çoğunlukla gördüğümüz yanlış öğrenmeler. Hani özellikle kız çocuklarımızı yetiştirirken hayır demeyi öğretmiyoruz, sınırlarını çizmeyi öğretmiyoruz. Hani özel tamam fedakarlık yapalım ama gerektiği zaman her zaman değil veya kendi hayatımızda yaşamamız gerekiyor. dahilinde ya da Evet ben, nerede gerekli? Hani bunu iyi ayırt etmek, gerekli gereksiz her şeye atlayıp her şeyi yapmak. Bu sefer ne oluyor? İlişkilerde yani karşı taraf konforu alışıyor. İnsanlar rahata çok çabuk alışıyor. Ve nasıl olsa yapıyor. Nasıl olsa Sesi çıkmıyor. Demek ki bu rahat hayatından memnun. İstiyor. Saçını süpürge ediyor. Bu böyle mutlu oluyor zannediyor. Ama biz diyoruz ki saçınızı süpürge etmek yerine biraz da saçınızı tarayın diyoruz bayan arkadaşlarımıza. Çok güzel Gerçekten şey. yani neden süpürge edeceksiniz? Hani burada semptomlara yol açan diyoruz ya hani burada e, küçüklüğünde koşulu sevinmiş. Nasıl oluyor? Hani nedenlere gireceğiz sanıyoruz. Evet evet birazdan. çünkü altında yatan nedenleri Hı -hı. bazı insanlar Artık... böyle değil bazıları böyle niye bazıları aşırı fedakar? önemli evet. bir konu buyurun. Yani bir bir yetiştirilme tarzımız dedim. Ben Nazmi ablamda olduğu gibi hani öyle öğretiliyor. Bakıyor anne çaresiz el koyuyor, yardım ediyor. Bu onun görevi haline geliyor falan. Hani bu yetiştirilme tarzı çocuklarımızın biraz bundan yanlış öğrenme diyoruz bizim psikoloji dilinde yanlış öğrenmeler oluşuyor. Sonrasında e, küçüklüğünde eğer sevilmemişse veya sevgisi bir koşula bağlanmışsa. Hani başarılı olursan sevilirsin, söz dinlersen sevilirsin. E, İşleri yardım edersen severim gibi hani bu mesajlar gidiyor. Yani nasıl gidiyor bunu direkt söylemiyor ama yaptığında kutluyor. Yapmadığında surat asıyor veya hoş davranmıyor. Çocuk o zaman diyor ki ha, demek ki ben sevinmek için insanları memnun etmek zorundayım diye öğreniyor. Bu da bir yanlış öğrenme oluyor ve 0-6 yaş 0-18 yaşta netleşen böyle bir çekirdek inançlar, ara inançlar ve sonrasında bizim iç sesimiz haline gelen otomatik düşünceler ne yapıyor? Bizi artık zorluyor buna. Yani ister istemez o yola girmiş oluyoruz. Zaten otomatik düşünce dediğiniz zaman siz isteseniz de istemesiniz de otomatik olarak bu çıkıyor ve İl davranışı seçler. direkt ediyor. Evet. Ee, belki suçluluk duygusunu bile ben aşırı fedakar insanlar, sorum olsun, aşırı fedakar insanlar neler hisseder aslında iç dünyasında? İşte yani öncelikle yapmazsa kendisini huzursuz hissetmeye başlıyor. Çünkü böyle öğrenmiş. metamodelleri modelleri böyle oluşmuşsa eğer yavaş yavaş artık bu onun bir alışkanlığı haline geliyor. Göreviymiş gibi geliyor. Ama sonrasında belli bir zaman sonra Artık diyor ki bu işte bir yanlışlık var. Ben yapıyorum yapıyorum kimse kıymet bilmiyor. İşte gelen arkadaşlarımız işte diyor ki ben e, bu kadar yapıyorum ama hiç bana e, eline sağlık değil. Biraz önce Yasemin Hanım'daki gibi e, takdir edilmiyorum. Saçımı sübrege ettim. Hiç kimse kıymet bilmiyor. E şimdi en çok da şöyle eş bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bir de çocuklar bilmeyince çok kötü oluyorlar. Yani şimdi diyor ki çocuklarım da bilmiyor diyor. Oysa diyor ben onlara bağlanmıştım. Umudum onlardı diyor. Bu sefer çocuklar da bilmeyince o zaman daha çok yıpranıyor diyor ki onlar da gidecekler ben yapayalnız kalacağım yani boşluğu zaman sendromunda. Çok sen önemli donunda. bir şey söylediniz o zaman evet. aşırı fedakarın altında bir de yalnız kalma korkusu var kesinlikle var ki e, demek ki tek başınalıkla mücadele edebilecek psikolojik donanımı olmadığında insan bu evet. handikafa düşebiliyor. Evet şimdi bu. E, Tergidilme korkusu şemalarda değersizlik. Eğer ben ara inançlarda şöyle değersiz hissetmişse bebek 0-6 yaşta o zaman ara inanç şöyle oluşuyor. Ben insanları memnun edersem çok çalışırsam, çok iyi bir kariyer edinirsem o zaman değerli olurum diyor. Halbuki değerli olmak yani hep bunu çalışıyoruz şu anda. IMDR'da da bunu çalışıyoruz. Değersizlik duygusu çok karşıma çıkıyor. Ve diyor ki işte ben değersiz, değersizlik hissettim bu durumda diyor. Geriye doğru anılarını aldığımızda en baştaki şeyler hep kök ailesinde, hep değersiz hissettiği anılar. O zaman diyoruz ki hani e, bütün insanlar hani sen bunları yapıyorsun, değerli oluyorsun. Peki bunu yapmadan değerli olan insanlar yok mu çevremizde? O zaman diyor ki adaletsizlik bu. Yani mesela diyor ki ben böyle yaptım diyor ama diyor şu kişi diyor hiçbir şey yapmadan şurada oturuyor eşinin de buradasında oturuyor. Herkes onu seviyor. Niye böyle oluyor Yani anlam veremiyor. Burada bir adaletsizlik var diyor. Zaten burada bile kıyas yaptığı için bir de <gülüyor> ayrımcılık. Yani evet, farkındalık koşuyor. Zaten kıyas yapan insanlardı biz o de. O zaman daha çok diyoruz ki de değerli insanın özelliği nedir o zaman? Hani bakıyoruz o zaman sayıyor. Dürüstür, doğrudur, söyler emanetiz, ihanet etmez, işte şöyledir. Bunları böyle yapıyor de. musun Bunlar sizde diyor. var mı? E büyük olasılıkla var. E üzerine niye bunları yapıyorsunuz? Hani Değerli olmak için bu kadar çabaya değer mi? Bir tane yazar arkadaşın kitabında da okumuştum. Yani hoşuma gidiyor. Onu ben danışanlara da aile danışmanına da çok veririm. E, diyor ki bu kadar bir bardak süt için diyor inek beslemeye benziyor bu arkadaşım diyor. Yani... Marketten de alabilirsiniz <gülüyor> yani bu sütü. Bunda, evet. Bu kadar <gülüyor> çabaya değmez yani sevinmek için yapıyorsanız. Hani etik değerler için yapıyorsak, gönüllü yapıyorsak, ara ara ve dozunda yapıyorsak tamam güzel, normal. Zaten her, her şey böyle değil midir? Yani Sadece, çaya bile şekeri çok attığımızda içemiyoruz. Evet, kısacası Allah'ın rızasını bir evet. hedef noktasına koyarsak. İhlasla yapıyorsak. Burada samimiyet de işin içine girecek. Evet. Egomuz biraz daha devre dışı kalacak. Peki o zaman biraz Yasemin Hanım'ın öyküsüne bakalım. Bu arada benim bir boynum tutulmuş durumda şu an. Hocam sağ tarafa dönemiyorum. Şöyle e, şuna da gireceğim aşırı fedakar insanlar psikosomatik hastalıkları. Evet. Bence bunu da sizi gelen hanımefendilerin. Şimdi gelenler ben benim boynu yanmıyaslıktan bir gelmiyor. Ney? Fedakarlık yaptım yoruldum diye gelmiyor, gelmiyor ki tabii. hala ona devam ediyor ama ne geliyor panik atak diye geliyor sonra depresyonda geliyor evet. üzüntülü geliyor işte kaygı bozuklukları gelmiş oluyor takıntıları olmuş oluyor. Fibromiyelji mesela evet, çok rastlıyoruz beden çok, ağrıları anlamsız beden ağrıları psikosomatik migren. Mide ağrıları, bağırsaklardaki ağrılar. insanlarda görülen rahatsızlıklar evet. bunlardır. Kesinlikle zaten hep şeylerde de derler ya yani yazan, yazarlarda hep burada der. Yani midenizi diyor, yani rahatsız eden şey yedikleriniz değildir. Sizi yiyen şeylerdir diyor. Gerçekten uykusuzluğun sebebine bakıyoruz. Niye uyuyamadım? E çay içiyor bazen uyuyor bazen uyuyamıyor. Çay değil demek ki. Demek ki diyorum o arada bir şey var. Senin düşündüğün bir şey var. Neden, neye endişeleniyorsun? Hı -hı. Kalkıp yaz bunu. Yaz onu görüşelim yani konuşalım nedir senin kafandaki üzüntü? Hı hı hı. Yani yatarken genelde bak televizyon seyrederken yatarken böyle rutin işleri yaparken örgü örüyor mesela bildiği bir örgü onu e, yaparken düşünüyor. Yani oraya veremiyor kafasını. Kafasını vermeden yaptığı rutin işlerde insanlar çok düşünür. Hı hı. Ve en çok da yatarken. Her şey bitmiş. Gün ayak, el ayak çekilmiş. Orada diyor ki işte şu gün misafirler gelecek. Ne hazırlayacağım, ne edeceğim, ne yapacağım, nasıl bir hazırlık. Yine ya. memnun etmeye odaklı. Evet yani hazırlık yapmasan ne olur? Hazır al. Yani bu kadar seni yapmışsın madalya verdiler misin diyorum yani hani madalya? Yok <gülüyor> hocam sağ ol hocam, ben hiç konuşmuyorum bugün Bak, zaten <gülüyor> boynumda hasta hiç hocaya bıraktım biraz hmm. sarsmak mı gerekiyor özellikle hanımefendilerde mi görülüyor aşırı, aşırı fedakarlık ama ben beyefendilerde de, de görülüyor değil mi hocam? Onlarda da çok nadiren oluyor Hı. ama genelde bizim toplumumuzda Hı. yani biz kız çocuklarımıza genelde daha çok öğretiyoruz bu konuları. Hı. Şimdi siz bunu söyleyince izleyenlerimizde şöyle bir kana oluşmasın zaten modern dünya şu anki yani artık biz 2020 kaçtayız ya ben 21. salgından dolayı yılları kaç 2019'da kaldım da ben doğumdan sonraki yıldayım hala ilerleyemiyorum 2000'li yıllardayız artık 2010-2020. Hı hı. Şimdi bu yaşlarda hani doğmuş 2000 doğumlu çocuklarımız ergenlik döneminde ve hiç iş yapmadıkları Z ay kuşağı. elini alıktan sola vurmuyor. Hiç kimse için bir şey yapmıyor. Bunlar nasıl bencil insanlar oldu böyle, evet. biz ergenken böyle değildik deyip de düşünenler var. Bir de siz böyle söylersiniz bu zaten fedakar değil diyor. Bu sabah bunu konuştuk eşim. Öyle mi? Ne konuştunuz hocam? Şimdi X, Y, Z kuşaklarından evet. bahsediyordum. Yani orada da mesela biz X kuşağıyız. Bizi aşırı fedakar, aşırı sorumluluklar vererek, özellikle büyük çocuklara, ortanca çocuklara çok sorumluluk vererek yetiştirdiler. Hani evet. şartlar böyleydi. Diyoruz ki hani tamam şartları böyleydi. Her şey, her istediğimiz alınmadı, her istediğimiz olmadı ama biz gene mutlu çocuklardık. Dışarıda arkadaşlarımızla oynayan, gerçek arkadaşlarımız vardı sanal arkadaşlar yerine. İşte oyuncaklarımız daha doğaldı. Hani bahçede, doğada, güneşin altında gerçek arkadaşlarla oynadık. Mutlu olduk, değerler, komşuluk değerleri, dostluklar daha güzeldi. Şimdi bireyselcilik giderek bireyselleştik, ee, egolar biraz balanlaştı. Hani bu dönemde aşırı fedakarlığın patolojik olduğunu söylerken tam tersinin de doğru olduğunu söylemiyorum aksine. Evet. Y kuşağı sanki biraz daha orta düzey gibi. Anne, hani onlar hem sorumluluk aldılar, hem kendi hayatlarını da düşünebildiler. Ama Z kuşağı tamamen PC'nin arkasından seyrediyor hayatı. Hı hı. Hep evet. sanal. Orada da aslında ifrat tefrat dediğiniz evet. kuşaklarda da Z söz. Z kuşağımızı biraz sarsmamız gerekiyor. Yani bu Z kuşağı biraz neyin ürünü oldu? Hani biz çocukluğumuzu da çok fazla sorumluluk aldık. Ya vermeyelim, biraz dersleri ağır. Aman kahpeseseye, özür dilerim. Ben SS. çok fedakardım, olmasın benim evet. gibi düşüncesiyle yine annelerin yanlış öğretmesinden kaynaklanıyor. Evet. Yani şu andaki anneler çocuk merkezli olmaya başladı daha Hı. çok. Hani tamam çocuk çok önemli, güzel bize verilen bir emanet. Onu yetiştirelim. Ama bu sefer onu biz hayata hazırlayamıyoruz. Şu andaki Z kuşakları bizim bizim karşılaştığımız sorunları yaşasalar paramparça olurlar diye düşünüyorum. Yani acınacak duruma gelirler. Evet. Yani bu durumda onları biraz daha sorumluluk vererek hayatı öğretmiyoruz. Böyle hani tamam sınavlara hazırlanıyorlar ve bazıları da çok çok da başarılılar ama bir pazara gidip alışveriş yapamayacaklar. Kazandıklarını belki de e, harcarken güzel harcayamayacaklar. Açık gözü olan insanlar var dışarıda. Hayatı öğrenmediler yani. Hı hı. Herkes yani nasıl diyeyim sanal dünyanın arkasında bir dünyayı seyrediyorlar. Tamam Z kuşağı çok zeki aynı anda birçok işi yapabiliyor. Hani aynı zamanda bilgisayar yabancı dili çok güzel şu bu falan. Ama biraz da hayatı Hayat da öğrenmesi lazım. Hayat de belki biraz Yani bir savaş çıksa var. bir yokluk olsa Allah korusun hani. Bu çocuklar ne, ne yapacak diyorum. Yani biraz da bunu da düşünmemiz evet. lazım. Ee, şimdi Çok bu, konfora alıştırmamak evet, bu, da gerekiyor. E, e, aşırı fedakarlıkta doğru yerde durabilmek evet. belki. Yine e, elimizi eteğimizi çekmeden ama doğru yerde de e, kendimizi Evet o anlamak. orta noktayı bulmak lazım. Hem onları hayata hazırlamak evet. hem de e, sınavlarına işte ortam hep diyoruz ya e, bir zaman psikolojik danışmanlıkta hep bunu çalıştık. Yani çocuğunuza bir ortam hazırlayın. Sessiz bir ortam. Eğer bir odada sessiz çalışma ortamı yoksa odanızın bir köşesini, televizyonun vesaire kapatarak ona çalışma ortamı hazırlayın diye diye onları hazırlattık. Ama bu sefer çocuklar odaya kapan. Evet bu sefer de yani, salona gelmiyorlar. Evet. Ya da işte bir bardak suyu belki. Yani çay saati, olur. meyve saati, yemek saati oluyor şimdi evet. de. Yani bu da biraz hayata karışmamak gibi oluyor. Evet. evet. evet. O yüzden çok böyle çocukların oyun odası, kendi haline çekilmesine çok kıyana değilim o yüzden oğlumla evet. yaptığım şey salonda olması bizim yanımızda evet. her anım aileyi hissetmesi oluyor istediğim için Hı -hı. ya elimizden ne geliyorsa yapacağız tabii ki çocuklarımız yetişmek için elbette bizim şartlarımız bizim dönemin şartlarıyla bu şartları kıyaslamayacağız bizim dinamiklerimiz farklıydı onların dinamikleri farklı biz böyle değildik demek e, kurtuluş değil bir Hı -hı. E, bahane de değil ebeveynler için siz öyle değildiniz ama onlar böyle çünkü onların böyle olmasının e, nedenleri bunlar bunlar peki bu nedenleri nasıl elimine edebiliriz kısmında kalırsak. Sorun odaklı değil çözüm odaklı olmaya çalışırız. Peki hocam Yasemin Hanım geldi size. Dedi ki ben çok mutsuzum. Saçımı pürge etti. Tükendim, bittim. Enerjim Artık yok. Artık e, gelimin elini de temizliyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Böyle geldi. Nereden başlayacağız? Hayatındaki o aşırı fedakarlık tikini kendi de fark etmesi için hangi noktalara dokunacağız? Öncelikle e, ben şeyi soruyorum. Sizin neye ihtiyacınız var? Hı hı. Yani siz hiç kendinize baktınız mı? İçinizdeki o işte e, küçük e, Ayşe hanım olur, Fıra hanım olur, kim olursa. Hı hı. Hani içinizdeki o küçük e, çocuğa bir baksanız hı hı. ne istiyor acaba zaten? Yani bu panik ataklar bir belirti, bir vücudun bir sinyali. Peki bu sinyali de size vücudunuzu dinlediğinizde bu içinizdeki çocuk ne diyor? Çünkü Beynimiz, bilinçaltımız 0-6 yaş arasında kalıyor ne yazık ki. O bilinçaltını da es geçemiyoruz aslında kararlarımızı mantıkla versek bile bilinçaltı çok etkili oluyor. Evet. Yani duygularımız hani ya ben böyle o eve girince diyor mesela evi, evde kendimi çok iyi hissettim. Ya Veya işte ben o evde kendimi mutsuz hissettim. Hı hı. Yani böyle hani oradan elektrik aldım alamadım. Hani böyle içime sindi, sinmedi. Yani bunlar hep bilinçaltının aslında söylemleri. Neden? Çünkü oradaki... Küçük, içindeki küçük insan bir şeylerden mutlu oluyor veya mutsuz oluyor. Huzursuz oluyor veya huzurlu oluyor. Huzurda hissediyor, güvende hissediyor. İşte biz diyoruz ki onu dinlemen de gerekiyor. Hani Freud'un hani katmanlarında da it, ego, süper ego diye belirlemiş. Bizde temel inanç, ara inanç, otomatik düşünce, yani katmanlar var. E bizim çekirdek inanç dediğimizde belki de o Freud'un da hani it dediğimiz o küçük çocuk, içindeki yaşama sevinci, onu öldürmeyin diyoruz hani. O ne istiyor? Çünkü onu herkese evet dediğinde kendine hayır demiş oluyorsun. E o zaman içine, arada bir kendine de evet de. Bu içindeki ses ne istiyor? Nasıl mutlu olurum? Nasıl rahat ederim? Nasıl kendimi huzurda hissederim? Bir buna bakıyoruz. Sonrasında diyoruz ki senin hayatında neler var? Bir günü nasıl geçer? Klasik şeydir ya. Bir günü nasıl geçer? Bir hafta sonu nasıl geçer? Bakıyorum bir gün içerisinde hiç kendisine zaman ayırmamış. Hiç çocuğuyla oynamamış. Hep, hep iş yapmış. Eşiyle bir kahve içmemiş veya hafta sonuna bakıyorum e, e, ailece bir pikniğe gitmek yerine gitmiş kök ailesinin evini temizlemiş. Yani diyorum ki siz çalışan bir insansınız hafta sonu gittiğinizde sadece annenizle bir çay içip konuşsanız aslında o daha da mutlu olur. Ama gidip onun evini de temizlerseniz onu temizlikçi de yapabilir. Halep ediyorlar derse nasıl talep ediyor annem gel evimi temizle ama ihtiyaç mı bu gerçekten ihtiyaç mı hani ya da şimdi, anne neden anneimize de bazen sınır çizmemiz de gerekebiliyor hani nasıl diyeyim anne bunu bir temizlikçi tutabilecek durumda mesela bakıyorum maddi durumu çok kötü değil veya başka kardeşlerde var hmm. maddi durumu iyi değilse bile hani diyorum bir hafta siz gittiyseniz bir hafta başka gitsin hmm. veya temizlikçi onu temizlikçinin yaptığını beğenmiyor diyor Öyle, o zaman diyorum beğenmek zorunda. Yani böyle bir lüksümüz yok çünkü siz çalışıyorsunuz, evlisiniz, çocuğunuz var, bile. çalışmasa bile çocuğu var, ayrıca bir ailesi var. Cumartesi kendi evini temizliyor, pazar gidip annenin evini temizliyor. Yani bunun nerede durması gerektiğini bilmek zorunda. Yani arada bir annesi de gider, ona sevdiği yemekleri götürür, çay içer. Hani bu ayrı bir şey ama... Sürekli oraya hizmet, kendi evine. Bu sefer kendi mutlu olamıyor. Anne mutlu olmayınca da evde kimse mutlu olmuyor. Neden? Çünkü diyorum ben anneler mutlu olmalı. Çocuk da mutlu olacak, eş de mutlu olacak. Sen mutlu olmazsan olmaz. Kendi havuzun, kendi pınarın dolmadan başka pınarları doldurursan eğer bu pınar kuruyacak. Aynen şeye benzetiyorum bir dere geliyor. Dere böyle bir sürü yataklara ayrılıyor ama denize ulaşamadan... Toprak çekiyor. E diyorum ki yani sen kendi hayatındaki amaçlarına ulaşamayacaksın. Senin hayatın olmayacak yani. O zaman yani siz hep başkaları için mi yaşayacaksınız? Tamam onlara yardım edelim. Arada fedakarlık ederim. Ama senin hayatın ne olacak? İşte bu ağrıların sebebi. Veya işte panik ataklarının sebebi depresyon enerjim kalmadı diyor yataktan çıkmak istemiyorum. Her şey görev geliyor bana diyor yaşamak istemiyorum. E bu duruma neden geldin? Yani, Aslında biraz bu görevleri biz mi alıyoruz ediniyoruz evet. sahipleniyoruz çünkü altında ne var onay beklemek? Bekleme. Şimdi onay, onay beklemek teşekkür. var reddedilme dışlanma korkusu var evet. beğenilmemek sevilmemek korkusu var yalnız kalma korkusu var. Takdir edilmemek hani bütün bunlar bizim ihtiyaçlarımız hani Mazzo'nun teorilerinde de var ya güvenlik olduktan sonra sevgi saygı kendini gerçekleştirme diyor Mazzo ama biz ne yapıyoruz hani güvenlik var sevgi var falan ama biz demek ki orada bir şeyler eksik kalıyor. Hani çocukluğunda hani diyoruz yani hep bunu <gülüyor> diyorlar ya şimdi çocukluğuna inmek çocukluğuna ya yani ne yapabiliriz 0-6 yaş kişinin %70'inin oluştuğu yaş. Peki şunu şu sorun hocam tamam bu 0-6 yaş dönemi hep kişiliğin inşa olduğunu izleyenler diyecek ki peki tamam 0-6 yaş dönemi buldunuz. Diyecek. Beni babam annem paçavra etmiş kardeşlerimden ihmal e, her etmiş. Bilmeden, istemeden doğruyu biliyordu. Büyük kızsın sen her şeyi yapacaksın dediler. Ben e, kendi hayatımdan vazgeçtim ama benden küçükler okudu da e, istedikleriyle evet, evlendi bazen... ama beni görücüsüyle atıyorum dayımın oğluna verdiler. Biz bunları hı hı. çok duyuyoruz. Çok duyuyoruz. Affedersiniz evet. çok duyuyoruz çok dinliyoruz. Hı hı. Şimdi ne yapmalıyım? Peki ben şimdi o çocukluğumdaki kırgın halimi nasıl toparlayabilirim sorusu? Evet şimdi neye ihtiyacın var başlıyoruz. Ya neye ihtiyacın var? Ne Ve istiyorsan? çoğunlukla sevgiye ihtiyacın var çıkıyor bayanlarda. Hani denir ya eşinizin şeyinden sözlerde hep böyle şeylerde görüyorum. Eşinizin saçından elinizi çekmeyin çünkü kadınlar ilgisizlikten ölür diyor. Yani şimdi çocukluğunda ilgi görmemiş tamam ama iyi bir evlilik varsa hani eşiyle sevgi, saygı alma, verme dengesi bu sefer eşine de ebeveynlik yapmayacak tabii ki. Hani o öğrenmesini bazen oraya taşıyor. Eşinin her şeyini yapıyor. Bu sefer eş de alışıyor konfora. Sorumluluğunu almıyor. Bu sefer diyor ki benim eşim sorumluluğun. İşte içerlemeye başlıyor, öfkelenmeye başlıyor. Öfke kontrolünde da geliniyor mesela bu durumda. Öfkeliyim, öfkemi artık patlıyor. Çünkü bitmiş artık yani. Sabrı bitmiş. Şimdi buraya nereden geldik? Çocukluğunda yaraları var. Onaylanmamış, sevilmemiş veya ders çalışırsa, başarılı olursa babası iyi davranmış yoksa dövmüş. Böyle şeyler olmuş. E şimdi diyoruz geldik artık biz yetişkiniz. Artık hayatımızın sorumluluğunu almak zorundayız. Yani orada öyle oldu diye bundan sonra da öyle olmak zorunda değil. Evet. Hani bundan sonra sihirli kelimemiz bundan sonra ne yapabiliriz? Hani İyi bir evlilikte o zaman diyoruz ki evliliğimde bazen de şöyle oluyor mesela laftan şeye atıyorum konudan mesela kendisi çocukluğunda sevgi alamamış bu sefer eşinden normalin üzerinde sevgi bekliyor. Yani eşi bunu verebilecek durumda değil yani hiç kimse veremez bu kadarını. Çünkü o onun sorumluluğunu aşıyor. Yani hiçbir kadın ya da erkek evlendiği adama ya da kadını annesinin sevgisini, babasının sevgisini, evet. kardeş sevgisini tutamaz. Artı başka olarak, bir sevgi. Evet başka bir sevgi. Fakat ondan normal eş sevgisinin üzerinde bir sevgi beklediğinde ve eşi bunu veremediğinde de üzülüyor. Yani o zaman da diyorum ki yani gerçekten mutlu olma sorumluluğu senin sorumluluğun. Yani neden mutlu oluyorsun? Hani. Sadece eşin yok hayatında, çocukların, eşin, arkadaşların, özel hayatın hani bir arka bahçemiz. Arka bahçede ne olmalı? Kendi sevdiğimiz, mutlu olduğumuz, bizi mutlu eden etkinlikler, faaliyetler, geziler, hobiler bunlar da bizim psikolojik sağlamlığımızı besliyor. Hı hı. Öyleyse biz arka Termane bahçemizi yerimiz. de ihmal etmeyeceğiz. Bu arka bahçeyi de dolduruyoruz. Hı hı. Hani özgüven diyor mesela özgüvenim eksik. O zaman diyoruz ki özgüveninde de bu öncelikle neler gerekiyor? Öz şefkat. Önce kendini seveceksin. Her Başkası sevmiyor, memnun edecek, sevecek. 10 saat uğraşacaksın, sevecek. E niye sen kendine vermiyorsun bunu? Neden kendini sevmiyorsun? Ya ben sevilmeyi hak etmiyorum diye düşünceler çıkıyor. O zaman diyoruz hiç, hiç kimse hak etmiyor o zaman. Hani doğuştan her insan, Allah'ın yarattığı her insan sevgiyi ve saygıyı, değeri doğuştan hak ediyor. Bizim bir şey yapmamız gerekmiyor biz sadece kul olmak zorundayız Hı. hiçbir şey olmak zorunda değiliz mesela sınav kaygısında diyor ki sınavı kazanmak zorundayım ailemin yüzüne nasıl bakarım herkes ne der el alem ne der el alemi de bulamadık bu arada el alemi göremiyoruz herkes bana. el alemden şikayet ediyor. bu el alem nerede diyorum bakıyorum yok yani el alem ne der sanki el alem olmasa biz kendimiz için bir şey yapmayacağız işte diyoruz ki orada da hani el alem değil sen ne diyorsun senin düşüncen ne sen neyi beğeniyorsun sen neyi seviyorsun? Hocam şimdiye kadar kendine bu soruyu sormamış, sormamış. ki. Yani hep başkaları odaklı. Sabah kalktığı zaman e, bu konuda şey annemin bu özelliğini çok severim ben. E, bugün ne pişirsek diye sorar, değil mi? Anneler, evin anneleri. Bugün canım bunu istiyor. Ben bunu yapacağım diyebilmek bence çok güzel bir şey. Kendine değer verdiğinin evet. göstergesidir. Ama biz şu onu sever onu yapayım. Peki sen ne yemek istersin? Ona <gülüyor> evet. sıra gelmiyor. Sen ne dersen yapıyoruz. o. Sen ne? O aynen oldu. <gülüyor> tamam. Hoş olaylar listesini yapıyoruz. Orada şaşırıyorlar. Diyorlar, hoş olaylarda hobileri sadece zannediyorlar. Sevdiğin müzikler, sevdiğin yemekler, sevdiğin giysiler... Veya sevdiğin müzikleri bilgisayarına yükle, mutfağında bunu izle, telefonla yükle, bunu dinleyerek yemek yap. Ama bir gün de kendi sevdiğin yemeği yap. Eşin onu seviyor, onunsa sev. sevdiğin yemekleri her gün sevdiğin yemeklerden birisi menünde olacak diyorum. Evet evlerimiz böyle bizim. Evet biz şimdi ev ödevleri de verirken bunlara özen, özen gösteriyoruz. Ya şimdi evet, ev ödevlerinden birisi şu olmalı bence. Ne dersiniz hocam? Ne zaman düğün, cenaze, ev işte kına nikah olsa hep gözinen, hep böyle ihtiyaçları gören birisi. Evet, evet. E zaten 50 yaşındasın yani birazcık otur da otur. gençler Z kuşağı hizmet etsin sana. <gülüyor> Biraz da Y kuşağı Z kuşağına Evet fırsat, fırsat ver. Sen oturduğunda bekle. Yani evet. bir adım atma. Biz aşırı bedelkarlara diyoruz ki kendine bunu e, prensip edineceksin. Oturacaksın ve bekleyeceksin ve gözlemleyeceksin. Sen kalkmadığın zaman ne olacak? Dünyanın sonu mu olacak? Kıyamet Aa, mi kopacak? Yes. Orada sana bir küfür mü edecekler? Bağıracaklar mı? Çağıracaklar mı? Hiçbir, Hiçbir şey olmadığını biliriz. Hayatları değiş. devam etmeyecek mi? Evet. Herkes hayatına devam edecek. Bir şekilde o boşluk zaten dolacak. Olacak, evet. evet. Şimdi e, orada mesela rol çalıyoruz aslında. Başkalarının hayatından ne yapmış oluruz? Rol çalıyoruz. Yani mesela eşimizin yapacağı işi yapıyoruz. Onun rolünü alıyoruz. Çocuğun yapacağını bilmiyor ki. Evet. O zaman sınırlarımıza herkes giriyor. Bütün hı. düşman askerleri gibi hepsi giriyor. O zaman diyoruz ki sınırlar. Senin kişisel sınırların ne? Hani... Kırmızı çizgilerin olmalı hayatta. Mesela herkesin her dediğini yaptığında çok iyi insan, çok sevilen insan olmasın ve görürsünüz ki genelde takdir edilen, sevilen insan olmazlar. Hep genelde görevi bunun. Yani değersizleştirirler çünkü o onun nasıl olsa yapıyor, o onun görevi haline geliyor. Sırtından azıcık indirsen ya beni niye indirdin sen çok değiştin artık işte kibirlendin işte şöyle oldu parasını seni Bence demeliler bunu, bence buna da tahammül edemediği için. yani derse desin. Hı hı. Şimdi aşırı fedakar insan bunu duymaya tahammül edemediği için ben bunu duymayayım da yeter ki yapayım. Bana bunu demesinler bana bunu hissettirmesinler bir küssün bir baksın küssün, bakalım ne, ne olacak ne olur bunu yani. biz bunu bu noktaya gidiyoruz kaçtığımız çünkü kara deliklerimiz var evet. yalnız kalma korkusu Korkuyoruz. çıkacak altından bak ama çıksın sen yalnız kalma korkunla yüzleşip de ne olduğuyla o kaygıyla yüzleşip de e, sona varmadığında Aa, bir dakika burada da bir kapı varmış. Hala nefes alıyorum görmedikçe bu aşırı fedakarlıkta köle olmaktan da kurtulamayacağız. Evet köle oluyor. Resmen öyle Maalesef. oluyor. Ama kula kul olmak da gerekmiyor. Evet. Hani dinimize göre de böyle değil Hizmet, ki. Hizmet şarttır. Bazen diyor. danışanlar diyor ki işte e, hocam diyor işte bize de böyle değil midir? Hani kendi nefsine başkasını tercih et. Ama bunu Teala her zaman et demiyor sana. Yani ifrat ve tefrit arasında olmayın. Orta yol olun diyor. Kendi hakkına girme de kul diyor. Kul hakkı. Bak farabi de bunu değil. Kendine zulmet zalimlik Hı -hı. etme diyor. Burada bu tabii tek şeyleri alıp belki kul hakkına girmektir diyor Farabi. Bir, bir insanın diyor hani başka insanlara bu kadar aşırı fedakar olması kendi kul hakkına girmesidir diyor. Yani burada kendi hakkımıza giriyoruz. Bir takım patolojik eksik boşluklarımız, o kara deliklerimiz varsa bunları öncelikle biz kendimiz neden dolduramıyoruz? Bazen de insanlar yalnız olmayı görünce, yalnızken de kendini mutlu etmeyi becerince o zaman insanlarla çok beraber olmak istemiyor. Demiyor, yani yalnızlığın o güzel halini görünce de o zaman diyor ki ya ben başına niye kalabalığa gireyim? Birkaç tane iyi dostum olsun yeter diyor. Çok kalabalık gerekmiyor ki zaten insana. Burada önemli noktalar. Birazdan adım adım insanın Instagram hesabına soru cevapları yapacağız. Neriman Hocam'a sorularınızı ileteceğim. Şunu da eklemek istiyorum müsaadenizle hocam. Önemli bir şey. Aşırı fedakarlıktan nasıl sağlıklı bir fedakarlığa geçebiliriz? Belki bunu da anlatmış oluyoruz ama Hı -hı. arada şunu unutmamak lazım. Bizler aşırı fedakarsak, fark ediyorsunuz her şeye koşuyorsak ve yorgunsak artık bunu tespit ettik kendimizde. Zaten bu şikayetleri yapıyorsanız siz de bu bireylerden birisiniz. Hı -hı. Durup düşünüp benden bunu istedi mi? Önce ilk soru bu. Evet işe aldı mı? mi? Evet işe alsın. Hı -hı. Bekleyin. Evet. işe alsın. Acaba sordu sana. Sen dönüyorsun kaynaklarına bakıyorsun. O an kaynaklarında ne kadarını kullanabileceğine bakmak lazım. Mesela evet. senden e, boynun tutulmuş bugün mesela bana deseler ki gel bizimle dolmasar Ay kusura bakmayın benim boynum çok ağrıyor ben bir iyileşeyim o zaman yaparım. Evet. Oradaki fedakarlık kaynağı mı? Kullanmıyorum ama askı alıyorum. Net çizgi de çizmedim. Evet, Esnek durdum zaman. ama hayır diyebildim. Hayırı biz e, yanlış anlıyoruz. Hayır diyebilmeyi öğrenin değil. Nerede hayır diyeceğini bilebilmek çok önemli. Evet, hayır olurlar. demek başlığında e, çok bencilce ve narsistçe buluyorum ben. Hı hı. E, dolayısıyla burada durabilmek ve kendi kaynağına bakmak. Şimdi ne kadar çıkacağım? Benim fedakarlık sermayemi... Ömrüm boyunca iyi tüketmem, iyi kullanmam lazım, iyi evet. tanzim etmem lazım. Burada durum ilk nokta böyle olduğunda ve bir evet, iki hayır, iki hayır, iki evet. Le. O zaman evetler Şu, daha değerli oluyor. Değer, değerli. Bunu yapabilmek, davranışı değiştirmedikten sonra fedakarlık da e, sağlıklı boyuta gelmiyor diyebilir miyiz? Evet şimdi çevremizdeki insanlar bizden bekliyor hatta hiç demeden bekliyorsa bazen de diyorlar hani şöyle gelir misin yani o zaman madem ki hani şartlanmışsak yani evet demeye o zaman şöyle olabilir mesela ya bir düşüneyim Hı -hı. Yani biraz zaman ver bana düşüneyim müsait miyim bir bakayım programıma bir bakayım. Hani Hemen cevap vermeyin. Hemen evet. cevap ver. E belki insan zaman bir şey istiyor. Evet hemen oradan evet demek istiyor. Evet deyin ama. Bu sefer kendi çocuğun ne olacak, hı hı. kendin ne olacaksın belki o gün kendinle ilgili bir planın var onu yapmayacaksın vazgeçeceksin ama bu her zaman her zaman olmaya başlarsa orada durup düşünmek gerekiyor. Acaba bu insan gerçekten buna ihtiyacı var mı? Hı hı. Yani acaba beni kullanıyor mu? Hı hı. Bazen de insanlar kullanıyor. Yani, yani biz o zaman başkalarına yardım edeceğiz, başkalarının sorunlarına derman olmaya gayret edeceğiz fakat başkalarının, başkalarının sorumluluklarını sırtlanmayacağız. Evet. Çocuğumuzun yerine dersini yapmayacaksın mesela. Hıçırı evet, <gülüyor> fedakar <gülüyor> annelerin yaptığı şeylerden birisidir değil mi? Hani şeyler oluyor ya onun yerine ödevlerini ben yapmıştım. Onun yerine de aşılarını ben olmuştum diyor çok eskilerden bir şey. Ama niye böyle hasta oldu anlamadım diyor. Çok güzel bir... E, yani aşırı esnafesi. koruyucu olmak. Çocuklarımıza da bakın ben hep diyorum kendi sınırlarımız, kişisel sınırlarımız, eşimize de çocuklarımıza da başka insanlara da olmalı. Sonra bir de ailenin sınırları var. Çekirdek ailemizin sınırları da olmalı. Hani kök aileden ayrışmanılar her iki tarafta. Yani bunu sık sık söylüyorum. Neden? Bu sefer kök aileler çok sınıra giriyor, hı hı. müdahale ediyorlar iki tarafta. O zaman kök aileler biraz geriye çekilmeli evet. ve yeni ailenin de sınırları olmalı. Burada sınır derken görüşmeyecekler falan değil. Kararlarını kendileri verecekler, danışacaklar ama son karar onların olacak. Öyle bir durum olacak. Evet. Yasemin Hanım'ın hayatına baktığımızda çok şey görüyoruz ya çok güzel kayınvalidesine bakmak bence çok erdemli bir Tabii şey. Tabii sevap kayın evet. Kayınvalidesine bakarken acaba neden e, aynı zamanda gelinin evini temizliğe gitti buna ihtiyacı yani, var mıydı? Kendisi mi? kayınvalidesine koyduğu bir nokta var ama kendisi de bir kayınvalide olduğunu unutmuş mesela burada evet. çok hatırlatmalar yapmak çok önemli burada neden ihtiyaç vardı bunu yapmasaydı ne olacaktı soru-cevapla bir biraz da sokratik sorgulama yaptırmak çok önemli burada kişilere Hı -hı. E, aynı zamanda e, torunlarına bakıp hepsine birden bakıyor tamam ama neden niye ihtiyaç vardı buna e, anne babalar ne kadar belki fevziydi? başka da çözüm olabilirdi değil, değil mi kendimi talep etmeyi yani o zaman diye. ne zaman yaşayacak bir yani yaşamak için insanlar hani ders çalışırken bir şeyleri özler hani der ki işte Türkiye'yi gezeceğim. Dünyayı gezeceğim, Hı -hı. şunları yapacağım, bunları yapacağım, kendime ait bir yer açacağım gibi. Hani bunları ne zaman yapacak? Kişisel hedefleri de yok. Hep, hep başkalarının hayatı yaşadığı, kendi hayatında diye bir olay yok. Hı -hı. O zaman durup işte beden sürekli sinyal vermeye başlıyor. Ağrılar, sancılar, hastalıklar, işte mikren, ülser ve ileri aşamada kanser. Evet. hep bu üzüntülerden oluyor. Peki hocam izleyenlerimiz bir kulak verelim. E, adım adım insan hesabına yazmışsınız. Ben şöyle başlayayım istiyorum. Biraz okuyayım. E, ve Neriman hocam e, bir baksın neler söyleyecek. Mesela Sevgi Hanım kardeşim aşırı fedakar demiş. Bazen de fedakar olan insan, aşırı fedakar olan insanların etrafındakiler fark edebiliyor. Çok fedakarsın evet. bak diye. Evet. Sizin ablanızı da fark ettiğiniz evet. gibi. Peki hala bir diğer izleyenimiz şöyle demiş. Annem çok fedakar bizi de öyle yetiştirdi ama ben fedakar olmak istemiyorum. İstem dışı yapıyorum. Ne yapabilirim? Kendim olmak istiyorum ama bu fedakarlık yakamı bırakmıyor. Kimseye kıyamıyorum. Evet. Diyor. Şimdi ben biraz okuyayım. Hepsini toplu belki değerlendirebiliriz. İsterseniz tek tek Burada dedik. hani hı. kime ve ne kadar fedakarlık yaptı? Hangi konuda yaptığına bakacak. Hı hı. Hani bunu da not alıyoruz biz. Çünkü kime belki yerinde fedakarlık değil mi? Evet. Olabilir. Ee, belki gerek gerekiyor ama bunu iş organizasyonuyla yapması. Mesela diğer kardeşler ne yapıyor diye soruyorum. Hı. Onlardan müsait olan yok mu? Yani bunu paylaşacağın kimse yok mu? Veya dışarıdan yardım alabilir misin? Hayatını organize edebilir misin? Bu kadar yük ağır geliyor bir insana. O zaman diyorum ki hani kime ve hangi konularda yapıyorsun fedakarlık? Nerede yapıyorsun? Acaba bu gerçekten yapman gereken bir şey mi? Yoksa bunu başkası da yapabilir mi? Veya bunu aralıklı yapabilir misin? Dönüşümünü yapabilir misin? Gibi hayatını birazcık organize etmesine yarar var. Ya yani planlamak gerekiyor. Aynen çalışan bayanların her gününü planladığı gibi. O da biraz hayatını planlayacak. Yani yuvarlanıp gitmeyecek. Ev çalışmasa da çocuğu var, hayatı var. Eşiyle bir özel hayatı var. Yani yuvarlanıp gittince o zaman ne oluyor? Herkes onu bir tarafa çekiyor. Yuvarlanan yani. şey etraftaki tozları çeker. Yani çekiyorlar, kendi evet. yatlarına çekiyorlar. Ya Herkes bir tarafa olur, çekiyor. Hı -hı. Ama olmaz ki orada durup kendi sınırlarını Hı -hı. çizecek ve nerede evet diyeceğini, nerede hayır demesi gerektiğine bir bakacak. Evet. Yani. Peki hocam bir başka izleyenimiz demiş ki aşırılık. Sınırını nasıl koymalıyız? Hayat hep sorumluluk yüklüyorsa elimizle itmemiz mi lazım? Hayat hep sorumluluk yüklüyorsa. Şimdi çok... hayat her zaman sorumluluk evet. yüklemiyor. Şimdi bakın mesela çocuklarımız ilk bebekliğinde ne oluyor? Gece uyumuyoruz, kalkıyoruz, besliyoruz falan. Ama bir zaman geliyor ki artık o gelişim dönemleri içerisinde çocuğun da yapabilecekleri var. Ama biz yapabileceklerini yapmıyoruz. Ona hala sofrada yemek yedirmeye kalkıyoruz. Yani böyle annelerimiz de çoğunlukla ne yazık evet. Yani 4 yaşına gelmiş diyor ki ben çocuğa yemek yedirirken ötekine şöyle. 4 yaşındakine neden yediriyoruz? Ya yani o Döke saça kendi yesin, alışsın yemeye yani. Hı hı. Bir, iki yaşından sonra artık dökülü çocuk kendi yiyecek. E neden neden yapıyorsunuz bunu? Yapmanız hı gerekmeyen şeyler var. Hı. Hani Biz burada biraz durumdan vazife çıkarıyoruz. Kendimiz yapıyoruz evet. bazen. De. Elimizle itmeliyiz diyor ya ben hayır. itmeyin diyorum. Siz yolunuza bakın. Yani biz acaba e, bizden beklenenlere çok odaklandığımızda merkez noktamızı onları alıyoruz. Elinde itmene gerek yok. Yani gelen sorumlulu ben mi itmeliyim? Orada aslında hayır mı demeliyim kastediyor belki. Bazen benim. de hayır demeli. Hı hı. Yani Hayır diyemeyenler grubundaydım ben de. Mesela ilk Nazmiye ablamın yetiştirdiği bir ürün olarak. Ondan sonrasında hani okuduğum bölüm, işte yaşadıkları falan zamanla dedim bu yanlış. Yani Nazmiye ablam beni böyle yetiştirdi. Çok güzel, çok fedakar yetişti kendisi gibi. Ama burada bir yanlışlık var. Böyle olmamalı. Hem çalışıyorum hem şu var, şu var. Yani ben yaşamıyorum. O zaman <gülüyor> yardım alacağım. İşleri paylaşacağım. Her şeye koşmayacağım. Dur, duracaksınız bazı yerlerde de. Bazen mesela içimden geliyor yardım etmek. Ama diyorum ki yani onu başka şekilde de çözebilir mi? Evet. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Aşırı fedakar insanlar bence evde bunu pratiğe dökmek istiyorlarsa bu sınırı koymayı ee, küçük akşam, adımlarla küçük başlıyoruz. Küçük adımlar ve şu mesela e, hayatım eşi için hayatım e, sınım yardımına ihtiyacım var bir bakar mısın? cümlesi <Gülüyor> Çocuğumuza e, yavrucuğum yardıma ihtiyacım var şunu yapamadım bir gelir misin? Bu cümleleri kurmamız çocukta farkındalık uyandırıyorsunuz. Empati yeteneğini e, orada pekiştirici ve ona da varırsınız. ona da aslında hayat ya ta... Ee, hazırlıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. İnsan sorumluluk aldığı yere kendine ait hissetmeye başlıyor. Hı hı. Çocuktaki aitlik duygusunun bir sebebi de bu ama bu böyle diye de çocuğa çok sorumluluk yüklemiyor. Tabii, Her yaşım, bakın dozlu. burada kitaplar var bir sürü okunacak. Evet. Hani orada e, şu kadar şu yaştakiler şunları yapabilir diyor. Bu yaştakiler şunları şunları yapabilir diyor. Çocuk gelişim kitaplarına. Yaşına kitapları var. ve gelişimine göre. Ve cinsiyetine sorumluluklar göre. Sorumluluklar vermek hı. çok önemli. Pekala. fedakarlıkta dengeyi sağlamak kendimiz için ve karşımızdaki için hangi ölçüde tutmalıyız. Zaten cevap verdik. Allah Hı -hı. razı olsun. Teşekkürler efendim. İyi yayınlar demiş. Peki hala bir izleyenimiz yine devam ediyor. Ben artık fedakarlık yaparken eliyorum hocam. Allah razı olsun <gülüyor> diyen kendini bilen insanlara yardımcı olmak istiyorum. Hiçbir beklenti içinde olmadan insanlara yardımcı oluyorum. Bu da beni o insandan karşını görmesem bile sonrasında yıpratmıyor. Ne yaparsam Rabbimin rızasını gözeterek yapıyorum. Doğru mu yapıyorum acaba demiş. Evet, ihlasla yapıyorsa Suçluluk duygularıyla veya işte birileri onunla zorladığı için yapmıyorsa ama kendi hayatından da çalmıyorsa güzel bir şey. Yani ben burada kendi hayatını atlamadığı sürece ama bazı durumlar olur mesela ağır bir hastamız olur hastanede başında kalırız. Bazen biz kalırız, bazen bir başkası. Yani yapacağımız bunları yapmayalım demiyorum. Yanlış alışılmasın. Hani yani e, klasik psikolog şeyde hayatına bak, hayatını yaşa. Aman takma demiyorum. Bizim inançlarımız, Mutlaka değerlerimiz var. Değerlerimiz var. Bunlar güzel de çünkü zor gününde yanında olmak çok güzel bir insan. Ama bu her zaman olmamalı. Hı hı. Veya hep aynı kişiden beklenmemeli. Hep aynı kişi. Bu o da an doğru senin kendini ihtiyacın Bir sürü varsa, var hep aynı kişi. Evet. Ya da kendine ihtiyacın varsa o an iyi hissetmiyorsan Ama bunu söyleyebilmek. Evet. Şu an iyi hissetmiyorum gerçekten. Mesela başında diyor çok isterdim. Mesela bu da güzel. Çok isterdim ama maalesef bugün müsait değilim. Bakın hocam ne güzel nasıl başlayacağınız konusunda tüyolar veriyor. Hocam bir diğer izleyenimiz şöyle bir şey yazmış. Hayırlı günler teşekkür ederiz efendim. Bugün pardon bütün getirdiğiniz konuklar ve konular çok değerli teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür evet. edelim. Hepsi de yaşadığımız sorunlar. Ben de hep fedakarlık yapıyorum aileme çocuklarıma ama kırılan hep ben oluyorum. Ama insan bunları dini duygudan dolayı yapabiliyor. Başkalarını mutlu edersek sanki kendimiz mutlu oluyoruz. Yine de bakıyorum genelde suçlanan birisi oldu. Ben de fibromiyacı tedavisi gördüm ama değişen bir şey yok ağrılar yine aynı. Hı hı. Değişen bir şey yoksa değişmiyorsunuz desem sonra evet. sözü size bıraksam. Evet. Şimdi öyle evet psikosomatik ağrılar genelde mesela bir şeyle uğraşırken mutluyken olmuyor. Hani eğer bir yerinde bir sorun varsa bir insanın bir ağrısı varsa o üzüldüğü zamanda korktuğu zamanda falan değil her zaman olur. Ama üzülünce endişelenince öfkelenince oluyorsa... Demek ki orada psikolojik bir şeyler var. Ne düşünüyorsun? Onun, onun öncesinde ne düşünüyorsun? Yani bunu yapmazsan ne olur? Suçluluk duyguları burada. Hani suçluluk duygusunu duymadan hayır diyebilmek. Ama her şeye de hayır demiyoruz tabii ki. Yani yapabileceğimiz şeyler var, yapamayacağımız şeyler var. Hani yapabileceklerimizi yapmak güzel bir şey. Ama bunu birisi istiyor diye, birisi zorluyor diye veya işte yapmazsan başıma kötü bir şeyler gelir diye değil. Yani Allah hızası için yapacağız ve beklentisiz tabii ki. Hmm. Yani karşımızdaki ama zaten Allah hızası için yaptığımız her şey bize başka bir yerden geri dönüyor. Açıyor, evet. Başka insanlar da bize yardım ediyor. Ne geri dönmüyor? Ona almak için, sevinmek için, yalnız kalmamak için yaptığımız her şey bize negatif olarak dönüyor. Evet şamanlıyoruz. Anlıyoruz. Şemaların evet. kurbanı oluyoruz aslında. Evet. Oradaki mi? şemaları düzeltmek gerekiyor. Peki hala e, hocam öyle anlar geliyor ki fedakarlık yapmak lazım. Bazen hem hasta hem küçük çocuk hem eş hem ev işi üst üste geliyor ve hiçbirini reddedemiyorsun. Bazı insanların hayatında bugün de bir biraz konuşalım. zorluklar var. Yani evet belki izliyordur beni. Selam gönderiyorum danışanıma. İsimsiz o beni biliyor. Hayat şartları çok zor. Yani Bazen zor oluyor. Imkanlar. Bazen hasta çocuklarımız olabiliyor. Engelli çocuğumuz olabiliyor. Evet. Eşimizde imtihanlarımız olabiliyor. Eşimizi yeni kaybetmiş olabiliyoruz. Borç harç icra ile uğraşabiliyoruz. Zor günler oluyor. Ama bu sonsuza kadar sürmüyor. Hı hı. Bunu demeye çalışıyorum. Hani bir zorlukla karşılaştığında insanlar hep şunu düşünmeli yani bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Yani bunun bir çözüm olacak. Yani ben görüyorum birçok insanda hani hayatının bir döneminde mutlaka imtihanlar yaşıyorlar. Ama bu imtihanları bitiyor. Sonra güzel günler de geliyor. Bakıyorum onun hayatında bir şeyler düzeliyor. Mutlu oluyorlar. O günler de geliyor. Ama zaman zaman tabii ki bunları yaşıyoruz. Hepimiz yaşamışızdır. Ama bunu bütün hayatımıza genellemek doğru değil. Yani bu günler geçici günlerse yardım almayı bak, evet. bun, burada insanlar şunu yapmıyor. Yardım almayı sanki bir güçsüzlük belirtisi gibi görüyorlar. Hı -hı. Yeterli olmalıyım güçlü olmalıyım her şeye ben yetmeliyim diye düşünüyor. Bu da yeterli olma güdüsü ya da şeması. Yetersiz olurum yoksa diye korkuyor. Aslında yardım istemek de kötü bir şey değildir. Evet. Yani başka insanlardan yardım isteyebilir. Hı -hı. Hocam e, çok böyle hani hı hı. uç noktalarda sorular da var. Onları da okumak istiyorum. Niye kaçır yani neden okumadınız demesinler diye tamam. diye son belki birkaç dakikam var. Şunları okuyayım. Ondan sonra lütfen onları da cevap verin. Ee, Samet Bey demiş ki annem aşırı fedakar ve bundan dolayı çok yorgun. İnsanlar üzülmesin diye hayır diyemiyor ve in insanlar kullanmaya çalışıyor. Ne önerirsiniz demiş. Aynı kişi ablam çocuğuna baktırmak, çocuklarına baktırmaya çalışıyor demiş mesela bu. Buna belki değineceğiz. Ee, i̇simsiz istiyor okumamı. Ben istemediğim halde eşim zorla fedakar olmamı istiyor. Kardeşleri için, ailesi için yapmadığım zaman da kavga ve küslük oluşuyor. Mecbur hissediyorum hiç istemesem de demiş mesela. Şu soruyu okumam lazım. 12 32 senelik Evliyim, senelerce kayınvalideme baktım. Baktım demek günah ama halimi arz etmek için evet. demiş. Ne kadar naif bir ifade evet. kullanmış hanımefendi. Evet. Ailemden kalan mirası hiç düşünmeden eşime verdim. Yıllardır çok ağır imtihanlardan geçtim ama ailemin verdiği parayla aldığı arabayla beni bir yere götürme izin vermiyor. Çünkü o çalışıp kazanıyormuş. O o Hak ediyormuş, ben etmiyormuşum gibi ee, bizimle dertleştiniz. Ben öncelikle bu mesajları yazanlara çok teşekkür ediyorum. Evet, Hocama bizimle bırakacağım. E, bu hani e, çalışan yeni nesile söylüyorum. Ben de çalışan bir e, bir annenin evladıyım ve bir kayınvalidenin geliniyim. Sağ olsun annem e, destek oldu, şimdi kayınvalidem destek oluyor. E, i̇htiyacımız olduğu dönem pandemi sürecinde olduğum için çok zor durumdayım. Bakıcı hmm. bulmak zor, kreşler kapalı, sıkıntıdayız. Yardım alacağız ama... Çocuğuma bakmak zorunda benim annem, kayınvalidem gibi bir şeye girmek de onlara hak ver. Zaten yıllarca bize bakıp büyütler. Baktılar. Ben anneme karşı çok mahcubum açık ve net söyleyeyim. Hı. Çünkü neredeyse 19 ay boyunca ilgilendi. ben seans alırken, televizyona gelirken. Allah başımızdan eksik etmesin annelerimizi, kayınvalidelerimizi. Ama bunun dozunu bilmek ya da bir bakıcı Kendi bulup hissedim. onları belki yanında tutabilmek, evet. eşlik etmek. Bir çözüm bulmak. Ben bu çözümleri hep Yani hep soktum. çözüm odaklı düşünmek evet. lazım. Yani... Organizasyonu yapmak evet, Bu gerekiyor. fedakarlıkları da annelerimizden beklememek için düşünüyorum. Evet. Annem diyor bana diyor ama kendisi 19 ay çocuğuna baktırdı <gülüyor> diyebilir. Allah razı olsun Şimdi bakın hani evet. üç, ilk 3 yıl anne ya da anne yerine geçen birisinin bakması gerekiyor. Yani bu bir bakıcı olur ama sürekli seveceğin güvenilir bir bakıcı da olabilir. Bir anne yerine geçen bir anneanne anne, babaanne de olabilir. Ama 3 yaştan sonra zaten kreşe gitmesi daha doğru Hı. çocukların. Ama şimdi burada hani pandemi dönemi hayatın bazı dönemleri zor dönemlerde bir, bir, ben bir geçirdim. yardım olabiliriz. Oluyor. Veya evet. anneniz hasta olur siz belki evet, ona yardımcı olursunuz evet. ama hani bu sürekli olması evet. ve bazen de hep bir kişiden beklenmesi veyahut da ne oluyor? Bazen de işte yapıyorsunuz karşıdaki kıymet bilmiyor. Evet. Hani diyorsunuz ki o zaman Allah sarsın yapıyorum. Ama insan bir teşekkür bekler yani. İnsanız melek değiliz tabii evet. ki. Hocam diğer hı. soru var ya. Samet Bey'in sorusunu bu arada şey yapmış olduk. yani Dur diyecek annede. Evet. Dur Doğrudun diyecek. bu sorumluluğu olacaksın diyecek. Hayır demeyi bilecek. Yani, yani isterim arada gider sever veya genelde ara çözüm şu oluyor. Hani bir bakıcı oluyor fakat güvenemedikler için büyük kişi hı hı. onun yanında onu ya da alışma ediyor. süreci. Peki hocam hı. iki soru var diye Kısa ve öz iki dakikam kalmış belki biliyorum çok zorluğunda bırakacağım sizi <gülüyor> bu anlamda ama yani. şurada e, zorla eşi tarafından aileme fedakarlık yapacaksın diye baskıya Pardeşim uğrayanlar bir de diğeri yani her şeyi yani vermiş ailesinden oradaki... miras kalmış onu eşine vermiş mesela bunu siz yapıyorsunuz ama sonra şikayet ediyorsunuz. Yani vermek zorunda mı hissediyor? Yani insan da her şeyini herkese, elindeki bütün taşları boşaltmak zorunda da değil. Yani sepetin hepsini, bir sepete yumurtaların hepsini koymak da doğru değil. Yani kendi, ben diyorum ya senin hayatın var, senin bir arka bahçenin olmalı. Yani her şey olabiliyor hayatta. Yani bir kenarda kendini ayırdığın paran da olmalı. Yani bir kadının aslında her an, her kötü gün için bir yanında bir parası olmalı. Yani o kendini güvende hissettiriyor. Kimseye vermediği, kötü gün için sakladığı yani bu hastalık olur, ayrılık olur, bir şey olur. kötü güne eşine edebilir. Eşine da, de, o de verebilir. De ama bunu kendi isteğiyle vermeli, zorunlu olmamalı ve verdiği zaman da karşı taraf ona nankörlük etmemeli. Evet. Ne demek arabaya? Yani o vermese bile parasını o arabada evde herkesin hakkı var. O evin hanımı çalışsın, çalışmasın. Ben çalışıyorum ak diyorum diyen beyler, hanımlar. Evde, evde yapmıyor. Yani bunu da söylemiş oldum. Evet. Ben de bir ev hanımıyım. Şimdi İş çalışan olmuyor. kadın diyoruz ama aslında ev hanımları çalışıyor. da çalışıyor. İpsi. Ama çalışan kadın iki kat çalışıyor aslında. Evet o da doğru. Yani iki kat çalışıyor. O zaman onun da yardım alması gerekiyor Hı -hı. dışarıda. Hı -hı. Hani biz ara nesillik diyorum ya hani böyle hem annemiz gibi ev hanımı olacağız. Hem çalışan hanım olacak hem mükemmel anne olacağız. Dedim burada hani hani ben okurken annem beni de motive etmek için demiş ki kızım sen çok rahat edeceksin. İşte şöyle şöyle olacak hizmetçilerin. E dedim yani. Ben hem evi, annem gibi iş yapıyorum, hem dışarıya gidiyorum, Kesinlikle. hem çocuğuma bakıyorum, gece uyumuyorum. Burada bir yanlışlık var, bu olmamalı. Evet. <gülüyor> i̇şte oradan dönüş iş yapıyorsun. hayatınızda sizi yoran şeyleri bugün bir düşünün. Bir düşünün Değilim yani. İlimini edin ne, ne, yani. Yapabilirim? Son bu olsun. Evet. Evet. ne yapabilirim, Hı. nasıl çözümleyebilirim, evet. neye ihtiyacım var? Bir düşünün, ya bir insansınız, ya herkes insansa, biz de insanız. Evet. Karşımızdaki insan Allah'ın yani yarattığı bir varlık da biz yarattığı varlık değil miyiz? Evet. Biz de sevgili kuluyuz. Hı. O zaman niye başkalarını değerli görüyoruz? Kendimizi değersiz görüyoruz. İşte bu 0-6 yaştaki modeller ama bu da değişebilir. Nasıl değişir? Biz değişirsek değişir. kelebek etkisi yapar ve çevremizdeki insanlar da gardını alıyorlar. Evet, siz değişirseniz dünya değişir. Çok Başka güzel. türlü değişir. Son cümle siz değişirseniz dünya değişir mesajıyla. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica, Rica <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Allah razı olsun. Ben, bana bunu söyleme hocam. fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz diyoruz. Ve efendim bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Hatta Süreyi birazcık geçiyorum. Sizlere her zaman olduğu gibi en emin olun. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.